11. kelime ve ileyhil mesir yani darı fani'den darı bâkıya dönülecek ve kadîmi bâkî'nin makarı saltanatı ebediyesine gidilecek ve kesret-i esbaptan vâhid-i zulcelal'in i kudretine gidilecek dünyadan ahirete geçilecek merciniz onun dergahıdır melceiniz onun rahmetidir ve hakeza şu kelimenin bunlar gibi ifade ettiği pek çok hakikatlar var. Şu hakikatların içinde, saadet-i ebediye ile cennete döneceğinizi ifade eden hakikat ise, 10. sözün 12 bürhan-ı kat'î yakiniyle ve 29. sözün pek çok delaili i tazammun eden 6 esası ile o derece kat'î ispat edilmiştir ki, başka beyana hacet bırakmıyor. Gurub eden güneşin, Ertesi sabah yeniden tulu edeceği katiyetinde o iki söz ispat etmişler ki şu dünyanın manevi güneşi olan hayat dahi harabu dünya ile grubundan sonra haşrın sabahında bâkî bir surette tulu edecektir ve cin ve insin bir kısmı saadet-i ebediyeye ve bir kısmı da şekâvet-i ebediyeye mazhar olacaktır. Madem onuncu ve yirmi dokuzuncu sözler bu hakikatı kemaliyle ispat etmişler, sözü onlara havale edip yalnız deriz ki sabık beyanatta katî ispat edildiği üzere, nihayetsiz bir ilmi muhit ve hatsiz bir irade-i külliye ve nihayetsiz bir kudreti mutlaka sahibi olan şu kainatın sani hakimi ve şu insanların halı rahimi, bütün semavi kitapları ve fermanları ile. Cenneti ve saadet ebediyeyi nev-i beşerin ehli imanına vaad etmiştir. Madem vaad etmiştir, elbette yapacaktır. Çünkü vadinde hulf etmek ona muhaldir. Çünkü vaadini ifa etmemek gayet şirkin bir noksandır. Kamili i mutlak noksandan münezzeh ve mukaddestir. Vaad ettiğini yapmamak ya cehlinden veya aczinden yapamaz. Halbuki o Kadir-i Mutlak ve Alimi Külli şey hakkında cehl ve acz muhal olduğundan, hulfu vaad dahi muhaldir. Hem başta Fahri Alem Aleyhissalatu selam olarak bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve ehli iman mütemadiyen o Rahimi Kerim'den vaad ettiği saadet ebediyeyi rica edip yalvarıyorlar ve niyaz edip istiyorlar. Hem bütün esma-i ile beraber istiyorlar. Çünkü başta şefkati ve rahmeti, adaleti ve hikmeti, ve Rahman ve Rahim, adil ve hakim isimleri ve rububiyeti ve saltanatı ve Rabb ve Allah isimleri gibi ekser esma-i husnası daire-i ahireti ve saadet ebediyeyi iktiza ve istilzam ederler ve tahakkukuna şahadet ve delalet ediyorlar. Belki onuncu sözde ispat edildiği gibi bütün mevcudat bütün hakayıkıyla dar-ı ahirete işaret ediyorlar. Hem ferman-ı azam olan Kur'an-ı Hakîm binler ayâtü beyyinâtı ile ve berâhin-i sâdık ile o hakikati gösteriyor ve talim ediyor. Ve nev'i beşerin mabihil iftiharı olan Habîb-i Ekrem binler mucizât-ı bâhireye ederek bütün hayatında bütün kuvvetiyle o hakikatı ders vermiş, ispat etmiş, ilan etmiş, görmüş ve göstermiş. Allahümme salli ve sellim ve bârik aleyhi ve âlâ ve sahbihi bi'adedi enfâsi ahlil cenne fil cenneh vahşurna ve ve rufaka'ahu ve sahibahu sa'îden ve vâlidînâ ve ihvânânâ ve ekhavâtinâ tahte livâihî varzuknâ وأدخلنا الجنة مع آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم